Kutsal mekanlardan taş ve toprak getirmenin hükmü nedir? Kutsal mekanlardan alınması gereken hisse ve ders, hayatımızın bundan sonrası için daha güzel neler yapabileceğimizi öğrenmek ve bu şekilde davranmaya çalışmak olmalıdır. Asıl olan oraya gitmek, orada bulunmak değil, oradan istifade etmek bir Müslüman'ın görevi olmalıdır. Zaman zaman kardeşlerimizin hatıra olarak da olsa toprak taş türü şeyler getirdiklerini görüyoruz. Bunlar çok önemli şeyler değil. Ve inancımızı kuvvetlendiren, bizim davranışlarımızı etkileyen olağanüstü şeyler de olmayacaktır. Dolayısıyla biz Kabe-i Muazzama'nın etrafına dönmenin Cenab-ı Hakk'ın beytim diye bahsettiği o mekanın etrafına dönmek şeklinde olduğunu anlamalı ve bu iman ve inançla davranışlarımızı yönlendirmeliyiz. Kabe'nin taşı yahut toprağı bizi meşgul etmemeli. Arafat'ta ne yapılabileceğini idrak etmeli ve Cenab-ı Hakk'a orada yönelmek, niyaz etmek, tövbe etmek Mevla'dan af talep etmek gibi düşünceler bizim oradaki davranışlarımızı yönlendirmelidir. Bunu yapmaz da oranın toprağı ve taşıyla meşgul olacak olursak hacdan arzu edilen şeyi yerine getirmemiş tam manasıyla Allah Resulü'nün beyan ettiği günahı silinebilen insanlar grubuna belki de girmemiş olabiliriz. Onun için aslı olan, bizim için aslı olan şeyin o kutsal mekanlarda manen değişimi sağlamak ve bundan sonraki hayatımızı da en güzel şekilde tanzim etmeye çalışmak olmalıdır.